الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهتى الله فلا مُدِلَّ له، ومن يدلل فلا هاديا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.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 Rabbim bizi ve sizleri ateşten korusun. Ee, bugünkü sohbetin mevzunu merak ediyorsunuz herhalde. Ya geçmiş sohbetlerin uzantısı olarak gelecek, devam edecek ya da geçmiş sohbetlerle alakası olan bir mevzu işlenecek. Yine, gelen anlamda alakası olan bir mesele işlenecek. Din dediğiniz andan itibaren hiçbir, hiçbir mesele yoktur ki dinin sair meseleleriyle alakalı olmasın. Zaten bizim en büyük, en büyük yanılgımız o meseleyi tek başına bir meseleymiş gibi ele alıyoruz. Sair meselelerle alakası, ilişkisi düşünülmüyor. Bazen bu alaka ilişki birbirinin alt yapısını ve payanda tipi ona yardım eden, anlaşılmayı sağlayan, ve o ameli gerçekleştirmede yardımcı olan bir meseledir. Bunu yapamadığımız için din devamlı e, gerçeklerinden tecrid edilmiş, soyutlanmış bir mesele diyal kılıyoruz amel yönü, yönüyle de bizdeki değişimi fark edemiyoruz. Çünkü bir farklılık arz etmiyor. Hep aynı şey tipinde geliyor. Aynı Kur'an okuyun dediğimizde veya hadis okuyun dediğimizde herhalde Kur'an'dan tek bir meseleyi okuyun anlamıyla bunu algılayamayız değil mi? Önünüze gelen Kur'an'ın içinde ne varsa okumanız gerekir. Hadis okuyun derken de böyledir. Bakıyorsunuz bir hadisin bütününden, kocaman bir metinden o hadisin içindeki tek bir meseleyi alıyoruz. Bir kelimelik, iki kelimelik bir cümle düşünün. Onun bizim her yönümüzle alakalı olduğunu görüyoruz. Ama o kelimenin zikredildiği, o cümlenin zikredildiği yer, bakıyorsunuz çok farklı bir yerde. Çok farklı bir yerde. Onun için ben başlığı bu sefer bir hadisi şeriften hareketle elalıyorum. Hadis şerifte diyor ki, اَلَا تَسُفُّونَ كَمَا تَسُفْبُ الْمَلَائِكَةُ اِنْدَ رَبِّينَ Niçin meleklerin Rableri huzurunda saf tuttukları gibi saf tutmuyorsunuz? Niçin meleklerin Rableri huzurunda saf tuttukları gibi saf tutmuyorsunuz? Bugün hadisi şerif. Bildiğiniz gibi bir safı saf tutmayı tek bir ila, ibadetle ilişkilendirebiliyoruz. O da nedir? Namaz, namazdaki saflar diyoruz. Doğru mu? Ama safımızı, bizim o saf bile anlasak, o saf olduğunu da anlasak, niçin meleklerin, Rableri huzurunda saf tuttukları gibi saf tutmuyorsunuz? Mücerreden bu metinden şunu anlayabiliriz. Demek ki saf tutma, saf dediğimiz şey, Allah katında bir ibadet eylemi niteliği taşıyor. Doğru mu? bir ibadet. Şöyle düşünün. Namaz bir ibadet eylemidir. Ama daha namaza girmeden, tekbir getirmeden önce namazın dışında bizi ona hazırlayan başka bir ibadettir. Bu. Namaz ibadeti, yani tekbirle selam arasındaki ibadeti düşündüğünden saftı hiç de bundan kopuk düşünemezsin. Değil mi? Daha tekbir getirmeden önce, namaz öncesi bir hazırlıktır. Ama şunu bilin ki bu müstakillen bir ibadet eylemidir. Müstakillen bir ibadet eylemidir. Başlı başına bir ibadet eylemidir. Hem de namaza bir giriş hazırlık değil. Aksine daha da çok namazın dışında bizim sosyal yapımızdan tutun, cüz cüz ayırın, Müslümanlar ile kalbi irtibatımızın bile sağlanmasında bunu vesile olduğunu göreceksiniz. Müslümanlar arasındaki ihtilafın sebeplerinden olduğunu da göreceksiniz. Yani bizim kişisel olarak kulluk eylemimizi takdim etmemizden öte cemaat ve topluluk olarak çünkü saf denildiğinde tek kişiden saf olmaz. İkinci, üçüncü, dördüncüyü gerektiriyor. Yani bu bir toplum ibadetidir. Namaz nasıl tek başına bizim eda etmede mükellef olduğumuz farz-ı dediğimiz bir ibadettir. Ama bunun cemaatle edası ısrarlıca vurgulanıyor namaz müstakillen tek başına herkesin eda ettiği bir ibadet değil. Aynı anda topluca ibadet etme zorunda olduğu bir ibadettir. İşte bununla hareket ederek şu başlığı ele aldığımızda safı anlatmaya çalışıyoruz. Meleklerin safını. Bize de tavsiye eden aynen meleklerin Rableri katında saf tuttukları gibi siz de öylece saf tutun diyor. Yani meleklerin safları bize örnekle veriliyor. Çünkü hadiste gelecek sahabe böyle dinlemiyor hemen. Ey Allah'ın Resulü meleklerin Rableri katında safları nasıldır diye arkasından bir soru geliyor. Çünkü bizim öyle saf tutmamız emrediliyor ise bize örnek veriliyor ise herhalde nasıl olduğunu da öğrenmemiz gerekir. Şüphesiz onlar sormasa bile Allah Resulü bunu öğretecekti yine. Mutlaka öğretecek çünkü o birdenbire bu sözü söylüyor. Sahabe meleklerin rafları katındaki sapları nasıl diye sormasa bile o söyleyecek. Çünkü o kamil bir muallim yani öğretmen. Ama sahabenin de sorması neyi gösterir? O denli eğitilmişler ki Meraklan hemen bu nasıl oluyor diye soruyorlar. Allah Resulü bundan memnun. Çünkü bazı hadislere baktığımızda bir soru geliyor. Ona diyor ki bunu diyor senden başka kimsenin soracağını düşünmemiştim diyor. Ancak bu meselede en hızlı sensin diyor. Ve diyor ki yedi kat yerde yedi kat gökte ve bunun ikisinden. Var olan her şeyi bir gaye üzere yaratan Allah kainatta ne varsa görünen görünmeyen sükun ve hareket hatta şu, şu ayeti kelimeyle de anlatıyoruz bazen Rabbini isteseydi gölgeyi hareketsiz kılardı diyor değil mi? Demek ki o gölgenin hareketi de bir kulluk eylemi. E, meleklerin saf tutması mı olmasın? Veya bize örnek almamız emredilen bizde midir ibadetçisi olmasın? Yedi kat yerde, yedi kat gökte ve bunun ikisinde var olan her şeyi. Bir gaye üzere yaratan, semayı direksiz çatlaksız bir tavan kılan, yeri bir döşek gibi seren, gökten su indirerek yerden tık çıkardığı binlerce nimetiyle yarattıklarını rızıklandıran, bizi ve bizden öncekileri de yaratan Rabbimiz, Binlerce çeşit ağaçları, meyveleri, yapraklarını, köklerini, gölgelerini de yine yerden bitirdi. Binlerce nebati bizim ve hayvanlarımızın istifade, istifadesine sunan, yani teshir eden, bize hizmet çıkılan. Aynı anda bütün bunların hepsini kendisine kul eden. Aynı anda bütün bu yarattıklarını kendisine kul olarak. Hepsinin aynı anda, bütün bunların hepsini kendisine kul eden Allah'a hamd ederiz. Şüphesiz bütün hamdere layık olan alemlerin tek Rabb'i ve yaratıcısı olur. Gördüğünüz gibi bu cümlelerin her biri bir ayet meali ve bir hadis mealidir. Yani dolu dolu sarf edilmiş cümlelerdir. İşte namazdan önce... En son merhale olarak namaza hazırlık safhasında eylemiyle mükellef kılındığımız yani namazdan önce, tekbir getirmeden önce çünkü biz namaz, tekbirle selamın arasındaki ibadet eylemi nedir? Namazdan önce en son merhale o ana kadar yapılan birçok şey var. En son merhale olarak namaza hazırlık safhasında eylemi ile mükellef kılındığımız, Yani bu saf eylemiyle biz mükellef kılındık. Ve selama kadar devam eden namazdan önce hazırlık ama namazdan önce kalan bir ibadet şekli değil. Aynı anda tekbir getirdiğimiz andan itibaren safi için alan, rükûyu için alan ve secdeyi için alan bir ibadet eylemi bu. Ve Selama kadar devam eden saf tutma, meleklerin Rab, Rableri katında saf saf, kıyam, rüku ve secde halinde Rablerine kulluk ettikleri bir duruştur bu. Yani namazdan önce bir hazırlık safasında e, düzene, tertibe, nizama konuluyor. Namazın dışında kalmıyor ve namazın içinde de devam ediyor. Aynen şöyle düşünün. Abdest namazdan önce alınır. Yani adabı ile emredildiği şekliyle alman gerekir. Selama kadar o hal üzere bulunma zorundasın. Anlatabildim mi? İşte işte bu meleklerin rafleri katında saf saf kıyam halinde, saf saf ruku halinde ve saf saf secde halinde Rablerine kulluklarını eda ettikleri bir duruş ve heyettir. Şimdi bu saf tutmanın düzenin en azından biz etrafımızdaki varlıklarla veya normal bir yaşamda belli başlı kurumlarda bu düzenin ihtiraslı bir şekilde hırslı bir şekilde önemsendiğini görürüz değil mi? Herkes askerlik yapmış. Düzensizliği nasıl görürler? Ufak bir hareketi bile gevşekli sana tokatla öğretirler. Aylarca bunun talimini yaptırırlar sana. Allah katında durmak aslında Allah katında Allah'ın huzurunda saf durmak bu gibi şeyle mukayese edilmeyecek bir seviyededir. Bu alemlerin de buna kulluktur. Düşünün, saf ve kıyam halinde öyle hızlıca korunmuş bir ibadet şeklidir ki, gelin şimdi siz tevhide sokmayın. İbadet de zaten aslen tevhid de var. Ama bir de o ibadeti fiilimiz olarak sadece Allah'a takdim etmek zor zorunluluğu da vardır. Bunu anlatabildim mi? Nasıl ki tevhide tarif ederken biz Allah'a fiillerinde birlemek diyoruz. İkincisi fiillerimizde birlemek. Öyleyse bu fiil sadece ona takdim edilen bir kulluk eylemidir. Hem de öyle bir boyutta incelikle korunmuş ki aynen ana baba hukukunu korumada bize en edna aşağıda gösterilen en hafif tedbir nedir? Öf bile demeyin. Hepsinin sınırını bununla çizmiş. Öf bile demeyin. Ve Allah Resulü kendisine ayağa kalkılmasını katiyetle istemiyorum. Çünkü burada iki ibadet şekli var. Bir, kıyam. iki saf halinde durmaktır. Yani saygılı bir biçimde durmaktır. Karşıdakine boyun eğdiğini gösteren bir uygulamadır bu. El pençe durmak bunu gerektirir. Ve Abdullah bin Amr Aslan el gelen bir nakilde <gülüyor> hükmen merfudur bu. Daha sair merfu nakiller olduğu için de bunu demeye ihtiyaç da yok aslında. Diyor ki, خَلَقَ اللّٰهُ الْمَلٰئِكَةَ Biz genel anlamda devamlı sohbetlerimizden bahsederken Allah cinleri ve insanları kendisine kulluk etmeleri için yarattı, yarattım diyor diyoruz. Halbuki kainatta ne varsa her şey ona kul için, kulluk için yaratılmıştır. Ama burada o varlığın içerisinden bir tanesi seçiliyor. O da melekler. Şüphesiz, amanna, tabii ki melekleri de kendisine kul olarak ibadet etmeleri için yaratmıştır. Es Ama esnafan, sınıf sınıf melekleri kendisine kulluk eylemlerini sunmaları için yaratmıştır. Neden böyle diyor? Fe minhum Çünkü onların bir kısmı le melaiketen kıyamen saf fiina min yomi halakuhum ila yomi Çünkü onlardan bir kısmı saf saf ve kıyamda yaratıldığı andan itibaren kıyamete kadar bununla mükellef kılındılar sadece bununla yaratıldıkları günde kıyamete kadar buna, bununla mükelleftirler saf saf dizilmişler ve kıyamda ve <gülüyor> melaiketen onlardan bir kısmı da rukuan, <gülüyor> huşuan yani husu ile rukuda mükellef kılınmışlardır yine min <gülüyor> yevmin halaqahum ila yevmil kıyameti yaratıldıkları andan kıyamete kadar bu halü Hem de sadece bir rüku değil. Rüku ve huşu ile beraber. Ve melaiketen yine bir de vardır ki sujudan münzu halaqahum ila yevmil kıyameti yarattıkları yaratıldıkları andan kıyamete kadar sadece secde halindedirler. Sadece secde halindedirler. Biz safı, kıyamı, rükuyu ve secdeyi heyet olarak görünüm hali değil, bir de o heyetin içinde onu tanıyan, tanıtan sıfatlar var. Rükuda nasıl, duruyor, nasıl duruyoruz? Biz dümdüz Hatta beline su dökülse belindeki o çukurda su eyleşildi diyor. Ne kadar önemli ki en basit bir şeyine kadar bu, bu örnek olarak misal olarak verilmiş. Kıyamda da böyle yapılıyor. Kıyamda yapılacak ibadetler ekleniyor. Ellerin konumu, tek bir konumu değil mi? Heyet olduğu gibi beyan ediliyor. Eğer müstakillen bir ibadet değilse bizim gibi namazla da beraber kılınmış bir ibadet şekli olarak düşünün. Sonra اِذَا kana يَوْمُ الْقِيَامِ Kıyamet günü Allah تَجَلَّ لهم Onlara tecelli eder. وَنَذَرُوا اِلَى وَجْهِهِ الْكَرِيمِ Yani cemaline bakarak ona derler ki Subhaneke Ey Rabbimiz biz seni bütün noksanlıklardan tenzih ederiz. Me abednâke hakka ibadetik. Biz sana gerekli gibi ibadet edemedik. Şimdi bakın durumlarına. Yaratıldıkları andan itibaren kıyamete kadar ibadetle mükellef kılındıkları Bizim namazımızın birer cüzü. Yaratılmışlar, kıyamda durmuşlar, kıyamet gününe kadar. Saf saf. Rükuya varmışlar huşu ile kıyamete kadar. Secde halinde kıyamete kadar. Ve sonra da diyorlar ki Ey Rabbimiz seni bütün noksanlıklardan tenzih ederiz ve biz sana hakkıyla kulluk edemedik yani ibadet edemedik derler buna rağmen e, meleklerin genel anlamda sıfatları zikredilirken onlar üstlerinde Rab'lerinin emrettiklerini yaparlar yasakladıklarından imtina eder sakınırlar ve katiyetle ona isyan gibi bir düşüncede dahi bulunamıyorlar, bulunmazlar diyor buna rağmen bunlar ey Rabbimiz biz seni hakkıyla takdir edemedik yani hakkıyla sana biz ibadet edemedik diyor. Gördüğünüz gibi bizim mevzumuzla alakalı saf kısmıdır. Saf saf kıyamda durmuşlar. Ha, Cümlenin sonunda az önceki mukaddime de dediğim gibi saf dediğimiz şey namazın dışında kalmıyor. İçine de taşıyoruz. Rükuya da. Çünkü saf saf rükuda. Safın tarifinde gelecek. Kıyamda Kendimizin böyle dimdik durması değil, ile de bir safta duruş sorumluluğumuz vardır. Rüku'da da aynı sorumluluk devam ediyor. Sahabenin anlattığını göreceksiniz. İçimizden birisi biraz gevşek davranıp, rükuya gitmede geç kalsa, yanındakiler rükuya gitse o rüküye bir daha giremez diyor. Zorlanırdı. Yani saf denilince tek başına eda ettiğimiz bir ibadet, kulluk eylemi değil bu topluca ibadet ettiğimiz namazda Ebu Zer'den gelen bir hadisi şeriften yukarıdaki rivayet hal senede Ebu Zer'den gelen bir rivayette Allah Resulü diyor ki: "Enni ara ma la terun ve esma ma la Ben sizin görmediklerinizi görüyorum ve sizin işitmediklerinizi iş işitiyorum." Atta sema'u. Gök gıcırdadı. E, bunu nasıl anlarsınız gıcırdamayı? Bazen ahşap bir e, döşemeyi düşünün. Üzerinde yürürken tahtalar gıcırdar ya. Yani üstte işte birisinin olduğunu hissettirir size. Yürüdüğünü hissettirir. Gıcırdama bu şekilde. Türkçe böyle karşılığını buldum. Ve o gıcırdama da haklı olan bir gıcırdamadır. Ma feha mudo a, dört şöyle dört parmaklık bir yer yoktur ki gök yüzünde semada, illa melakun vadi un cebeta u sâciden diller. Yani dört parmak kadar bir boşluk yoktur ki diyor orada bir meleğin yüzü serçede olmasın diyor. İşte. E lizalik kavlül melaikete. Aslında Kur'an'da geçen bir ayet ama ve bunun içindir meleklerin sözü de böyle diyor. Burada Safat suresinde. Ve <gülüyor> minna illa lehu makamun malum. Ve inna lenehnu's safun ve inna lenehnu'l Bizim her birimiz için bilinen bir makam vardır orada takdir edilen bir ibadet şekli. Şüphesiz biz orada sıra sıra saf tutarız. Saf halindeyiz. Ve şüphesiz Allah'a tesbih ederiz. Gördüğünüz gibi ayet-i kerimede de meleklerin safından bahseder. Bunu alttaki bir iki hadiste beraber anlatalım istifade edilen şekillerin. Bu rivayet en yakın bulabileceğiniz yer Tirmizi ve İbn-i Şehabani bu rivayetlere sahip demiştir. Yine Ayşe Valdemizden gelen bir hadis şerifte Allah Resulünden nakledir Allah Resulüdür diyor ki, ki ma fi sema id dunya maudu'e kadem illa wa alehi malakus sajidun ou qaim. Dünya semasında bir ayak boşluğu kadar yer yoktur ki yani hiçbir boşluk kalmamıştır. Orada bir melek secde halinde veya kıyam halinde olmasın diyor. İşte ve zalika kavlül melaiket. İşte meleklerin sözü de budur. Allah'ın naklettiği gibi. Ve minna minnâ illâ lehu makam ma'lum ve inna lelahnu saffun ve inna lelahnu musaddini le aynı ayet tekrarlanıyor. Yani bu ayeti kelimenin anlamı tefsiri şeklinde geliyor. Ve bunun için yukarıda Amr ibn el-As'tan da naklettiğimiz rivayet rivayet her ne kadar orada mevkuf olarak da zikredilmiş olsa o rivayet merfu'dur. Bunu da yakın bulabileceğiniz bir kitap da yok ama Şeyh Albani Sil da sahiyada buna sahih demiştir. Gördüğümüz gibi saf meleklerin büyük bir kısmının yani büyük bir kısmı ifadesi oturmadı. Bir kısmının kıyamda saf halinde durdukları, bir kısmının kıyamda şey, rükuda saf halinde durdukları, bir kısmının da secdede saf halinde çünkü o safı bozmuyorsun. Yani burada sadece kıyamda duranlar safta duruyormuş gibi anlamamak gerekir. Rükudakiler de o safta çünkü çıkan geri giremiyor diyor. Ve secdedekiler de o halindeler Bu meleklerin bir ibadet eylemidir. Hatta tevhidde namaz kitabının başına da koydum. Namaz dediğimiz bu tekbirden selama kadar mütellef kılındığımız ibadet eğer şu şekilde bakacak olursanız iyi bir Kur'an okuyucusu hadis okuyucusu olarak bakacak olursanız tekbirden selama kadar hatta dışı safı da koyduk. Ayrıca cemaat halinde de hareket var. Çünkü o namazı cemaatle kılmak bu ibadet zaten cemaatle yapılan bir eylemdir. Kainatta var olan her şeyin kulluğunun bizim selamla tekbir arasındaki bu ibadetimizde toplandığını görürsünüz. Bir kere meleklerin kıyama halinde olanı, rüku halinde olanı, secde halinde olanına bakın, bizde kıyam, saf da var kıyam da var, rüku da var secde de var o zaman mükellef kılındığımız bu ibadetin ehemmiyetini anlamak gerekiyor ve bunun içinde diyoruz ki namazda sap tutmanın bir kulluk eylemi olduğu, bunu iyi anlamamız gerekiyor meleklerin kulluk eylemi olduğu gibi bizim de bir kulluk eylemi ne? O zaman argoda kaçar ama tit geçer desem anlamayacak. Farklanmayacaksınız basit. Tit geçemeyit meselesi. Safı önemsemez zorundasınız. Nerede olursanız olun o ibadeti sizinle daha rahat eyleme dönüştürebilen bir ortam. Mesela en basit Camilerde vakit namazlarını cemaatle kılmaya cidden önemsiyoruz. Ama seninle bunu yapabilecek birisinin yanında olması da çok güzel, değil mi? Neden? Unutmaman için. Çünkü bir camilerde cemaatle namaz kılmayı önemselsek, önemsediğimiz bir şey bize daha önceden bildiğimiz, öğrendiğimiz, önemsediğimiz bir şey unutturmamalıdır. Bunu anlatabildim mi? Çünkü ekseriyetle bir şeyi eda etmeye çalışırken eda etmekte olduğumuz bir şeyi unutturma, onu sızkalama bizim yapımızda var sanki. Yani önemli bir şeyi yakaladığımız gibi onu yani önemli bir şey eklemekten öte ikinci önemli şeyi alışırken, onu yaparken birincisini safsaklama, yani unutma. Evet, Saffat Suresi'nin başında az önceki zikrettiğim deliller Saffat suresinin sonlarına doğru ayetlerde ama bu da Saffat'ta. وَالصَّفَّاتِ صَفَّ وَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالْتَّالِيَاتِ ذِكْرًا اِنَّا اِلٰهَكُمْ لَوَاهِدُ Bu Saffat 1, 2, 3 4, 4 numaralı ayetlerdir. Bir satır. Saf saf dizilmişlere toplayıp sürenlere zikir okuyanlara yemin ederim ki ilahınız bir tek ilahtır. Şimdi saf saf dizilmişler, ben parantez içi koydum, alttaki hadis-i şeritler bunu açıkladığı için kimi kastediyor? Saf saf dizilmiş meleklere toplayıp süren meleklere zikir okuyan meleklere yemin ederim ki ilahınız bir tek ilahtır diyor. Şimdi burada Allahu Azze ve Celle şöyle deriz. Eğer Allah yarattıklarından bazılarını bu denli yeminle, kasemle zikrediyorsa o, o şeyin azametine delalet eder. Önemine delalet eder. Eğer biz bu ibadeti ihmal edersek, gevşek davranırsak Allah'ın önemsediği bir şeyi önemsememiş konumuna düşeriz. O zaman biz de önemsiz olmaya başlarız. Yaptığımız o ibadet de önemsiz olmaya başlar. Ha, bazı bu gibi şeyleri bizim rastgele edamızın yapmamızın adına ne diyoruz biz? Adetten, östen yapar gibi yapıyor deriz. Bunun hiçbir önemi yok çünkü yaparken isteyerek yapmıyorlar. O adet olmuş. Hani selamı biz ekseriyetle buna kullanmalıyız. Selam, hiç namaz kılmayan adam da selam veriyor. O adet olduğundan, selamın kadrini bilerek bunu yapmıyor. Çoğumuz böyle. En basitinden selam derslerinde de dediğim gibi, selamı hak etmemesine rağmen birisine selam veriyorsa, bunu ona İslam'ı doğrulara anlatabilmek için vesile olarak kullanmamız gerekir dedik. Çünkü selamın böyle bir vesileliği bizi başkalarına ulaştırma ve başkasının bizi dinlemesine vesile olan sebeplerden diyoruz. İşte bu saf Allah ile kurduğumuz irtibattan önce Müslümanlar ile aramızdaki kurmuş olduğumuz irtibat vesilelerindendir göreceksiniz. Tabi bunu bu şekilde almamak tercümenin sebebi altta hadis-i şerifleri zikretmeyecektik. Buna kim demiş melekler diye ki ekseriyetle melekler deniyor hiç kimse ihtilaf etmemiş ama İbn-i Mesud'dan gelen bir nakilde radıyallahu anh'u diyor ki وَالصَّفَّةِ سَفَّ قَالَ الْمَلَائِكَةُ Meleklerdir. فَالزَّاجِرَةِ زَجْرَ قَالَ الْمَلَائِكَ Meleklerdir. فَالتَّالِيَةِ ذِكْرَ قَالَ الْمَلَائِكَ Bu da meleklerdendir. Aynen yukarıdaki tercüme buradaki hadis-i şerifte i̇bn Mesud'dan ki İbn-i biliyorsunuz i̇bn Abbas'tan sonra Kur'an tefsiri üzerinde en çok söz sahibi olan sahabelerden birisidir. Bu rivayeti de Şeyh Albani Sisret-i naklediyor. Yani sahihtir diyor. Aynı rivayet i̇bn Abbas'tan da var. i̇bn Abbas da aynı sözleri söylüyor ama hepsinde melekler melekler melekler demiyordu en sonunda ve saffati saffa ve zâcilati zecre fettâliyâti zikre Kale yani el-melaike. Yani meleklerdir demişler demişler. Bu rivayette de sahiptir. Yine İbn-i Mesud'dan gelen bir nakilden diyor ki İbn-i Mesud radiyallahu anh. İnne fissemâvati seb'i Semaun Yedi kat semada bir sema vardır ki fîhâ mevdu'a şibirin اِلَّا عَلَيْهِ جَبْهَةُ مَلَكٍ اَوْ قَدَمَهُ قَيْمًا Aynı nakilleri takviye yönüyle söylüyor. Yedi kat semada bir sema vardır ki orada şöyle bir karışlık boş yer yoktur ki orada bir meleğin secde etmiş haliyle yüzü orada olmasın ve قَدَمَهُ قَيْمًا ayakta durur, iki ayağının olmadığı yer diyor. Sonra da şu ayeti okudu. Ve inna lâ nahnu sâfûn ve innâ le nahnu musabbihûn yani az önceki okuduğum ayetin saffat'taki 163'ü 164 165 166. ayetlerin anlamı. Şimdi burada ve saffat kısmam bil melekate Allah meleklere ve o eda ettikleri ibadete kasem ediyor yeminle başlıyor elledi ne yutimuna yutimuna ve tera suna fiha ve fi maqam al ubudiyya rabbi saf saf dururlar derken saf saf ne anlama geliyor tek başına yapılan bir iş olmadığı belli hem yani de tek sırada değil arkalı müsaflı hem de ne diyor? Boye <gülüyor> tara Yani birbirlerine sıkışmış bir vaziyette, tek saf halinde. <gülüyor> katade de aynı nakli yapıyor radıyallahu anhu. İbn Abbas diyor ki, Hasan'dan naklediliyor. Katade'den işte bunlar melek, meleklerdir. Fi sema yesufuuna kesufi fil halqi fi dunya lisalah. Yani Onların saflarını anlayabilmemiz için bizim saflarımıza aynen şu bizim namazda durduğumuz sap gibi durmalarıdır diyor. Bu da tefsirde bu ayet hakkındaki verilen niteliklerdendir. İşte bu ümmetin namazdaki sapları meleklerin sapları gibi oldu. Çünkü az önce başlık olarak verdiğim hadis-i Allah Resulü burada zikrediyor. Cabir'de, Cabir ibn-i Samure'den geliyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ela tesuffuna kema tesufful melaiketu inda Rabbim Azze ve Celle. Niçin meleklerin Rabları huzurunda saf tuttukları gibi saf tutmuyorsunuz? Biz de dedik ki hemen Ey Allah'ın Resulü keyfe tesufful melaiketu Melekler Allah katında nasıl saf tutuyorlar? Diyor ki Allah Resulü, yutinmun asufufel mukdama. İlk safı tamamlıyorlar. Sonra uyarara, sonra fissafe. Sonra safları sıkıştırıyorlar. Diyor. Meleklerin nasıl saf tuttuğunu tarif eden hadisleri. Bu zaten Müslüm'de var, Ebu Davud'da var. Neseyi bulursunuz, açtığını da görürsünüz. Bu ümmet üç şeyler. Sahil ümmetlerden daha faziletli kılındıkları babı. Bu ümmet, sahil ümmetlere nispeten şu üç şeyde onlardan daha faziletli kılınmışlardır diyor. Huzeyfe radıyallahu anh'ın naklettiği bir hadis i Allah Resulü diyor ki, fuddilna alennasi biteladin şu üç şeyle biz diğer insanlara onlara göre daha faziletli kılındık. Jo ilet sufufuna Jo ilet sufufuna kesufufil sufufil Saflarımız meleklerin safları gibi kılındı. Saflarımız meleklerin safları gibi kılındı. Öbürküler bildiğini. ve juilet la juilet lana el ard kullaha bize mescit kılındı. وَجُوْ اِلَا تُرَابُهَا لَنَا تَهُورَانْ اِرَالَمْ نَجِدِلْمَا Su bulamadığımızda da toprağı bize temizleyici kılındır diyor. Bizimle burada alakalı olan kısmı saflardır. Bunu da müslümde bulursunuz. Sonra bu meleklerin saffını Allah Resulü'nün genel yaptığı bu tarifle beraber uygulamada, sahabenin uygulamasında takip ettikleri seyir. Önce bu kadar zikredilen Naslar'ın akabinde safların düzgün tutulmasının hükmü nedir diye sorduğumuzda namazın farzlarını sayarken içinde dışında kim olursa olsun safların ehemmiyetini içine alan var mı? Yok. Yok. Çünkü biz şu, bize şu mantık öğretilmiş, farzla dikkat etmek gerekir. Hoş, farz olarak dikkat ettikleri de sadece ne gelenekten ileri gitmiyor. Tak tak böyle namaz kılmak. Hangi kıyam ucukun neda edildiğini gösterir ki? Biz zannediyoruz ki gevşeklik, ihmal sadece farz olmayanlarda değil. Onda zaten ihmal başladı mı sahir şeylere de sirayet edecek, göreceksiniz. Safları tesfiye etmenin, düzeltmenin vücubiyeti. Meleklerin bir ibadet şekliyse neden onlar gibi saflarınızı düzgün tutmuyorsunuz diye emrediliyorsa. Enes bin Malik radıyallahu anh'dan gelen bir hadis-i şeriften, "Kale Allah Resulü diyor ki: Savu sufufakum." Saflarınızı düzgün tutun diyor. Şimdi Saplarımızı düzgün tutun diyerek, hiçbir zaman bundan şunu anlamayın ki keyfimize göre bir düzgünlük mü? Ha? Keyfi, istediğimiz gibi mi? Mesela bizden camilerdeki safa bakın, aynen o sap adedince oraya yine insan durabilir. Hem de öyle bölmüşler ki. Parseller gibi, seccade şeklinde de bir şey yapmışlar, bu senin sınırın, der gibi. Ama o sakta 20 kişi varsa, bir 20 kişi daha, 20 kişi daha, daha sığar oraya, hadi 20 sığma diyelim, 15 daha sığar. O zaman demek ki bu tarif edilmiş illa hepsinin, bu sözde mi tarifinin olması gerekir? Sevv'u <advisory> size nasıl öğrettiysem, nasıl öğretiyorsam, aynen öyle saplarınızı düzeltin. Fe inne sufufi zira sapların düzeltilmesi min ikametis sala, namazın ikamesinden, yani edasındandır. Lugat yönüyle durmayacağız. Bu emir sırası ile gelmiştir. Bu emrin, yani vücubiyetini düşüren bunun bir karinesi yoktur, illeti yoktur. Yani emir sırasıyla gelmişse bunu vücubiyetinden yani çeviren, düşüren diye düşüren başka bir nas yoktur. O zaman hiç kimse buna değildir, şu değildir, sünnettir gibi bir şey söyleyemeyecek. Önce bu ibadet eyleminin önemini onun aklındaki Allah'ın Kur'an'da zikrettiği, Allah Resulü'nün hadislerde zikrettiği sahabenin uygulamalarıyla biz bunu önemsemeliyiz. Keyfimize göre bir tesbih ve düzeltme değildir. Bu rivayeti zaten normal Bukhari'yi, Müslüman açtığınız zaman Riyaz-ı Salih'ini oralarda bulursunuz. Şimdi bir, namazın ikamesindendir. İki, sakların düzgünlüğü namazın tamamından olduğu. Yine Enes'ten geliyor. Diyor ki bu ifadeleri farklı geldiği şekliyle alınız zorundayım. Birisi de namazın edasından, birisi de namazın güzelliğinden, namazın tamamından dediği için. Savu sufufakum feyna tesyietu sufufi min tamam Aslında yukarıdaki hadis olsaydı sadece satırın tesviyesi namazın edasındandır. Sözü yeterliydi inanan için. Ama insanlar bunu da yanlış anlar mı? Anlarla ve bu sefer sahabatların düzeltilmesi namazın tamamındandır. Bu olmazsa namaz noksan oluyor. Demek ki namaza tesir ediyor. Yine emir sigasıyla geliyor. Bu da Bukhari Müslüm hadisi zaten görürsünüz. Sahabatların düzgünlüğü namazın güzelliğinden olduğu babı. Yine emir sigasıyla gelecek. Yani akimus saffe fissalati fe inne ikamete saffe min salatı. Yani saplarınızı düzeltin, doğru dürüst yapın. Çünkü sapların düzgünlüğü namazın güzelliğindendir. Namazın edasından, namazın tamamından ve namazın güzelliğindendir diyor. Üçü de yine emir ile geliyor. Sapların düzgün olması namazın edasından. Yani namaza ait bir ibadet şeklidir bu. Bizde tek bir ibadet şekli olamaz bundan. Ancak bunları biz Allah'tan gayrına sarf ederken tek tek sarf eder şirke düşerim. Bunu anladınız mı? En yani son cümleyi anladınız mı? Yani bunlar meleklerin müstakillen bir tayfesinin ibadet şekli olduğu gibi, bizde de ibadetten bir cüz ama tek başına bir ibadet değil bu. Biz tutup da namazla, yani selam, tekbir mekbir almadan böyle dursak biz ibadet yapmış sayılmayız Allah'a. Ama bu ibadeti Allah'tan gayrına kullanırsan, evet o zaman şirk koşarsın. Yani cüz olarak şirk koşabiliyorsun ama tek başına sen bunların birini tek başına yeterli bir ibadet göremezsin. Ha nerede var diyelim ki bir secde? Kılavet secdesi var. Şükür secdesi var. Bak bu olur. Ama rükuda, rükuda olmaz. Kıyamda bunu tek başına Allah için yapamazsın. Ha Allah'tan gayrına sarf ederken bak bu şirk olur başkasına geçmişte olmuştu, Padişahların bile karşısında el pek yanında durmuşlar. Huzuruna girerken kafayı eğip rükuda gitmişlerdir ve rükuda çıkmışlardır. Evet. Çünkü e, sap, saplardaki tesfiye namazın edasındandır. Bu namazın bir neydi? Parçası. Evet. Evet. Devam ediyoruz. Saplardaki düzgünlüğün, Müslümanlar arasındaki ihtilafın e, sa, e, saplardaki düzgünsüzlüğün, Müslümanlar arasındaki ihtilafın sebeplerinden olduğu varıdır Ebu Mesud radıyallahu anh el-Ensari naklediyor Allah Resulü'nden. O da diyor ki Allah Resulü Sevusufu vakum saplarını düzgün tutun demiş ama öyle bırakmamış bakın. Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yem sahu menakib benefis Biz safa durduğumuzda gelip bizim omuzlarımıza dokunurdu. Istevu <gülüyor> doğru durun aynı hizada durun. Ayakların hizasını düşündüğü gibi gözlerin hizası da var ha. Az sonra gelecek, birisinin şöyle göğsünü çıkardığını görünce göğsünü içeri çek, geri al diyor. Sonra yakulu istevû ve lâ Sakın ha biriniz ileri biriniz geri, birine çıkıntını yandırmayın. Fetehtelife kulûbukum. Sonra kalpleriniz birbirine ters düşer. Safın ne alakası var kalplerinizle? hadiste gelecek, sakın ha kıyamda saf durduğunuzda aranızda şeytana aralık bırakmayın. Aynen kurdun koyun sürüsünün aralık kalan yerlerde gezdiği gibi şeytanlar dolaşıyor aranızda diyor. Sakın şeytana girecek bir aralık bırakmayın orada diyor. Bu şuurla o safı bir ibadet eylemine dönüştürebiliriz. Sonra liyeliyeni ulul ahlan uvenluha ve de şu tertibi de koyuyor safa şimdi. Saf herkesin rastgele girdiği yer değil birdenbire. Önce ilim sahibi olanlar Selim sahibi olanlar hemen arkamda dursunlar. Yani birinci safta ve imamın arkasında. Bunu önemsiyor. Neden? Neden? birçok sebebi olabilir. Tek tek demediyse, hatta ileride gelecek, ilim herhangi birisi herhangi bir sebepten dolayı geç kalmış, önde birisi varsa, ilimde yetkili olmayan, onu çekip arkaya alıp, onu yerine geçmiştir. Sonra da o gence delikanlı, ben bunu resimlükle kendilimden yapmadım. Allah Resulü böyle diyor diyerek onu ona anlatmıştır. Ee, bunu tutup da bizim bazı arkadaşların. 70'li senelerde adam 80 yaşında ön işgal etmiş. Bunun ilmi yok diye çekip aldığı gibi sen bu da farklı bir şey var. Çünkü bunların yerli yerince uygulanacağı bir toplum yok. Maalesef. Sonra ondan sonraki gelenler sonra ondan sonraki gelenler dursun. فَاَنْتُمُ يُوْمَ اَشَدُّ اِخْتِلَافًا Bu ensarı bir sahabedir. Ee, uzaklarda Hicaz Yarımadası'nın uzaklarında ikamet eden Medine'yi ziyarete geldiğinde başka bir tamamlayıcı rivayette ona soruyorlar. Allah Resulü'nün zamanında görüp de şu an zamanımızda olmayan terk edilmiş bir şey görüyor musunuz? diyor. Bunu anlatıyor ve bugün de siz şiddetli bir ihtilaf içerisindesiniz diyor. Bu sözleri kim söylüyor? Sahabe Allah Resulü'nün eğittiği insanlar. Allah Resulü de kalpleriniz birbirine çevrilir derken, yani ters döner, sahabe bunu anlatıyor. Gördüğünüz gibi bir saf değil bu. Namazla alakası olan bir ibadet. Bir de bizim içtimai yapımız. Yani kardeşlik bağlarını, kardeşlik bağları imandan bir değil mi? Hiçbirimiz iman etmeden cennete giremez demiyor mu? Ve biriniz de birbirinizi sevmeden iman edemezsiniz diyor mu? Sonra size bir şey öğreteyim onu yaptığınızda birbirinizi seversiniz. Selam. Aa, bunu işte şeytan istemez. Namazda, orada, burada bozar. Hatta bunun aksiyle görmek isterseniz satrançların arasını geçerken hafif birisini yarmaya çalışmak size ne yaptıklarını görürsünüz. Evet. İşte bugün sizde çok yani büyük bir ihtilaf rivayetisiniz. Aynı rivayetin farklı bir şekli Enes'ten de gelmektedir. Radiyallahu anh. Bu da Müslim'de, Ebu Davud'da ve Nesai'dedir. Oralarda bu rivayetleri görebilirsiniz. Satlardaki düzgünsüzlük Müslümanların kalplerinin birbirine nefret etme sebeplerindendir. Burada da Abdullah'tan geliyor. Zannedersem Abdullah bin Mesut olmuş. Evet Abdullah ibn Mesut. radıyallahu anh. Bu şimdi rivayeti bir kısmından almış. Li yaliyanni minkum ulul Allah Resulü dedi ki akıl sahipleri, bilgi sahipleri hemen arkamda dursunlar. Sonra ondan sonraki gelenler, sonra ondan sonraki gelenler. <gülüyor> Ve la tahtelifu Ve sakana. Tatlarınızı düzgün tutun. Yani bir göğsün çıkıntısını bile Allah Resulü tertipsizlik olarak görüyor. Sonra kalpleriniz birbirine ters düşer. Ve sonra çarşıların kalabalığından da وَاِيَّاكُمْ وَهَاَاتِ الْاَصْوَارِ Çarşıların kalabalığından da uzak durun. Orada fazla dolanmayın. En yakın bulabileceğiniz kitap Tirmize bu. Ve Şeyh Albani de buna sahip diyor getirdiği bir şeyde bu kalplerin ihtilaf meselesinde ters dönmesinde yani saplamı düzgün tutun derken izah safasına geçiyor ee, Numan ibn-i Beşir naklediyor Allah Resulünden Kale sallabina Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü bir gün bize namaz kıldıracaktı Fera'a raculan haricen sadruhu minessafi birisinin göğsünün saftan dışarı çıktığını gördü فَقَلَا اِسْتَوُوۜ düzgün durun, düzeltin. وَلَا تَخْتَلِفُواۜ sakın, biriniz yerlerde biriniz geride durmayın. فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُۜ aynı hadisini haklı gör. Demek ki burada ihtilafı düşünün. Birisinin göğsünün ileri doğru çıkması bu emrin söylenmesine. Yani سَوُوا سُفُفَكُمۜ düzgün tutun. Bunu Numan bin Beşir naklediyor Ahmed İbn Amel'de. Yine Numan bin Beşir radıyallahu anh'a Allah Resulünden "Lätesavun nesfu Yani yasaklarınızı düzeltirsiniz. Çünkü birkaç kere söylüyor, eğitme safhasından geçiyorlar. Bazılarının yine önemsiz durduğunu, yeni gelen birilerinin buna ihtimamsız davrandığını görünce yasaklarınızı düzeltirsiniz. Ö Allahu اللّٰهُ بَيْنَوْجُوهِكُمْ Allah da yüzlerinizi birbirinize ters çevirir diyor. Demek ki şimdi burada kalbin ters düşmesi yüzün de ters düşmesine sebeptir. Hoşnutsuz bir bakıştır. Yani Müslüman'dan nefret etme ortamını doğur. Bunu Bukhari Müslüm Ebu Davud Tirmizi Nesehi İbn-i Macir'de var. Yani kütüb üsitlerini hepsinde bulmanız mümkündür. Enes'ten gelen bir rivayette Enes eee kadim el-Medine. Enes de Medine'ye geliyor bir gün çünkü Enes Şam'da daha çok o, ikame etmiş. Ondan sonra Küfe'de ikame etmiş bir sahabe. Taqilalahu. Ona deniliyor ki: Ma enkerte min namud de Resul ahetir resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'tan sonra bizde onun zamanına uymayan, hoşuna gitmeyen bir şeyler gördü mü? Ne gördün diye soruyorlar. Kale ma ankartu şey'en Bir şey hoşuma gitmedi. İlla ennekum la tuqimune sufu Saklarınızı düzgün tutmuyorsunuz. Saklarınızı düzgün tutmuyorsunuz. Yani sahabeden Allah Resulü'nün vefatından sonra o neyi önemsemişler ise onlar da bunu önemsiyorlardı. Cemaatlerin, cemaatin sapları tesviye etmesini öğrenene kadar, imamın sapları tesviye edeceği babı, etmesi gerektiği babı. Ee, bu başlığı atarken, şöyle bir yanlış anlaşılmaya sebep olur diye düşündüm. Demek ki sapları düzgün tutmasını öğrendikten sonra artık kendi bırak mı anlaşılır diye. Anlaşılıyor mu? Değil. Yani saftları, tesfiyeyi öğretmesi gerekiyor. Kim çekmiş İmam bunu yapacak. Çünkü ilk muallim o olmasa bile zaten o nitelikten o makama geçen birisi. Ve Simak bin Harp'den gelen, o da Numam bin Beşir'den naklediyor. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kanı yu savı sufufana, hatta ki ma yu savı bıh el Allah Resulü bizim saplarımızı öyle düzeltiyor, duyun. Bir okçu yaptığı okları nasıl dümdüz eder? Ee, neden oktan misaldır dersiniz? Düzgün olmasın. Neden? Ha? Çünkü okta ufak bir tümsek olsa okta, eğri olsa sen nişan aldığın yere gitmez, milimetrelik bir çıkıntı onu sapıttırabilir. Peki bundan örneğe görünce ne anlarsınız? Bir göğsün çıkmasını bile buna koyuyor. Yani okun sedefi bulmaz öyle ki bir okçunun okları dümdüz ede, eder nasıl ederdi öylece de dümdüz hale getirirdi oklara şey saplara hatta raa en kad akilna ben ha bizim bunu anladığımızı görünce anladık yani yapmaya başladık idrak ettik thumma kharaca yawman fa hatta kad yukabbira biz artık aklettiğimizi, anladığımızı düşündü. Yani düzgünse bir şey demiyordu. Tam tekbir getirecekti ki gidiyor. Yani kade yukabbira. Ferra raculan ba'diyen sadruhu minas saqte. Birisinin göğsünün dışarı çıktığını gördü. Çıkmış olduğunu. Bu sefer söz biraz daha farklı. Yani saklarını düz düzeltin saplarınızı düzeltecek misiniz yoksa böyle mı olsun istersiniz? Sözler geliyor. Burada da ibadallah ey Allah'ın kulları madem kulluk için buradasınız, burada bir kulluk eyleme. لَتُسَوُّنَّ سُفُوفَكُمْ Ya saplarınızı düzeltirsiniz. اَوْ Allahu اللّٰهُ بَيْنَا وُجُهِكُمْ Dese Allah yüzlerinizi birbirine terç diyor. Yani öğretmiş olduğu halde anladıklarını da hissederse Kontrol etmekten vazgeçmiyor. Yani öğretene kadar çalışırdı diyor ama ya doğru dürüst yaptıklarını görünce bir şey demeye ihtiyacı var. Fakat buna rağmen kontrolsüz yine bırakmıyor. Hmm. Ve bu hadis-i şerif müslümdedir. Hmm. Ne kadar oldu? 55 dakika. Ha? 55 dakika. Sizi böyle görürsen bir günde var ya Şöyle bir kahramanlık destanı çıkaracağım, ders olarak. Ona sana bunu nasıl anladınız diye soracağım. O zaman ha? O zaman Şimdi bu 45 sayfalık bir Risale. Camilerde namaz kılan kardeşlerin bu Risale'yi bastırıp, Hiçbir şeye karışmadan, çünkü camilerde beraber namaz kılabilmemiz için huzursuzluk çıkartacak bir şey yapmamanız gerekir. Önce düzen kendinize göre. Ama bu saf hakkında bir Risale dağıtırsanız, halk okuyacaktır. Soru soracaktır. Hocalar bunu önemseyebilirler. En azından bunun uyanmasını sağlarsınız. Tabi aynı anda e, namazı cemaatle kılmanın önemine dair Risale de de bir sayılır. Tekin teferruatı işlenmedi. Teferruat biraz sonra geliyor. Allah Resulü'nün zamanında sahabe, Allah Resulü'nün vefasından sonraki sahabenin uygulaması ve kadınların sattı, çocukların sattı ayrı bir düzene geliyor. Ama bugünlük bu kadar yeter. Yeter mi? Bugünlük bu kadar yeter dedim. Sonra da yeter mi dedim. Halbuki önce yeter mi diye size soracaktım. Sonra ben yeter diyecektim. Yeter inşallah. Evet. Sap ne kadar önemsizdi mi? Allah huzurunda sapın ne olduğunu anlayamayan birisi birisinin karşısındaki kıyamı anlayamayacağı nedenli tehlikeli. Değil mi? Sessizlik korunsun, evet. Hocam bu hocaların e, kametun korkusunda saflarını O gelecek. Kamet getirilmeden, Allah Resulü safların hatta aralara adam tayin ederlermiş, Ömer'in zamanında, Osman'ın zamanında, her saffı düzenleyen birisi, saf oldu diye haber vermeden tekbir getirmezdi, diyor. O konu işler. Yani saf hakkında, Allah'ın izniyle, Neye ihtiyaç varsa Risale'de var öyle. Tabi hiçbir zaman tam olması mümkün değil. Çünkü camilerde namaz kılmaya alışırken bazı değerleri kaybederek alışmamamız gerekiyor. Başka soru? Hocam, Hocam bu hükür ve secde durumuza. Özellikle var mı? Yani şu kadın erkek, hep herkesin namaza aynıdır. Çünkü e, Ümmü Derdar radıyallahu Hanıdan gelen bir rivayette, kadın erkek namazın hiçbirisi birbirinden farklı değildir. Yani hanefi mezhebinde rükuda biraz kapalı gibi duracak ki göğüsleri belli olmasın. Secde ederken biraz fazla. Bunların bir hadiste geliyor yok. Zaten kadınların saftaki yere, arka taraf. Enes saf, hali, saf halindeyken omuz altı ayaklarımız değecek ya şimdi. Yani Efendim? bizim omuzlarımız ve ayaklarımız değecek birbirine. Hadiste de gelecek. Enes'ten zaten omuzlar bu hadisleri duyduktan sonra biz diyor omuzlarımızı, diz kapaklarımızı ve ayaklarımızı birbirimize bitiştirirdik diyor. Ve elbiselerimiz buradan eskildi en bizim iski. diyor. Peki hocam bazı insanlar kalıplı bazıları zayıf oluyor. Erkes kalıbı kadar açılır kalıbı kadar durur. Yani senin kalıbınla benim kalıbımda durma şekli farklı değil ki. Ama sen uzun boylu ayağı, boy, boyuna göre açarsan böyle, tabii ki ben senin omuzuna dokunamam. Onun için ayak açmayı, bunlar paydaya koymuşlar, İlla dört parmak diye. Böyle bir şey yok, yanındakinin bitişme şekli neyse. Fazla çakasın zaten, iki kişi kalksın şurada. Birisi tombul olsun, kalk sen tombul olarak. <gülüyor> <gülüyor> Zayıf olarak desen, kalk. Z olarak. Zayıf. Zayıf. Zayıf olarak mı? Zayıf olarak. Zayıf. Dur dur dur bak. Bak bitişin şimdi. Durun durun. Bak. Hepsini bitiştirmeye çalışın. Bak sen direkt fazlasın. Göbek fazla gözüküyor. Fazlasın ya. Heh. Sen de biraz yanaş. Heh. Sıkışın. Yukarı. Dur. Birisi seninle buradan sana bir payanda olması gerekiyor. Kaşır gibi. Kaşır gibi, da kaşık gibi <gülüyor> birisinin dağılması gerekiyor sana. İlk, İlk önce o nasıl ayağı. Tabii. Ben rahat şimdi hocam. Tabii. Necidim? İşler. Biraz geç ki ver bak şimdi bunlar bir kuyuya gitsin sen kaldın mı giremezsin herhalde. Evet. Ayrıca gidersen ala biz parka gidelim galiba. Oradasında bir <gülüyor> bu aktarması önebine binaendir. Aynı Ama aynı Başka soru? Başka sorun görmezdim. Bazen ikinci ayakları değiliz. Yanımızdaki cemaat insanları ben deyildiğiniz zaman kaçırıyorum. E, tabii az önce ben ta de başta dedim. Onun için camiye gittiğinizde yanınızda bu işi sizinle rahatlıkla yapan bir arkadaşınızla durmaya çalışır. Bu adama ayağını getirmedi getir diye çek derken huzursuzluk çıkar. Adam çünkü çivi çakmış gibi diyor. Bu parmak yerinden kıpırdamamalı diyor. Bunu sünnetten hatta hikaye de getirir. Ali radıyallahu anh'ın ayağına bir şey batmış da nasıl çıkaralım derken durun ben namaza durayım da öyle çıkarım diyor. bir de sattata uydurmuş arkasından. arkasından. İşte şey de Ökütü radiyallahu anh işte bu parmağımız bu şey, karak mecan edilseydim parmağımın yere içimde sözümde getirdim. Hadiste işte, verin. Başka soru? Hocam şey, dediniz gibi ben savaşında e, ülküye indirken bir çeyiz Cesedi eğinmeye zorlanıyor diyor ya. Peki sezdeye giderken zorlanırsa kollarını nasıl açacağız? Yani aradan çıktığında mı? Yani. E girsin hidrolik gibi biraz olsun sonra, sonra, sonra yanındaki lanlar buna. Sezdeye peki hocam nasıl açacak kollarını? Sezde? Değil açamıyorsun ki zaten orada saplarım yani sapta durma zorundasın. Sen şimdi ayağın şu kadar da bitişmişken kolları bu kadar açamazsın. <gülüyor> Herkes ona, hatta daha da sıkışırsın. Bir de hocam, e, mesela rüküya secdeye giderken hep beraber aynı anda mı gidilmiyoruz? Bak fıkhi meselelerde nasıl sorular çoğalıyor. <gülüyor> evet. Bedeviyiz hocam <değil> işte. <gülüyor> evet. <gülüyor> mesela imam tekbir alıyor. Tekbir alırken bir kısım gidiyor. Tekbir bitikten sonra bir kısım gidiyor. Böyle aynı Şimdi aynı. zannedersen bunun arkasına e, namaz kitabını koymayı düşünüyorum. E, bu mevzuda bütün suç e, cemaatin değil. Şimdi imam az önce arkadaşım sorduğu gibi kamet bitirilmeden daha İmam Allahu Ekber diye duruyor. Ondan sonra imam e, cemaatle de alışık değil. Yani imamı görmeden rükuya gitmeyin. Hadisine rağmen imam da Allah-u Ekber'in atını demeden küt erkek rükuya gidiyor. Geriye kalktığında da aynı bu sefer imamı geçme var. Bu da karışıyor, karıştırıyor. İmam önce cemaati eğitmeli. Bakın ben Allah-u Ekber desem bile siz bu komuttur. Benden bunu duyup yani rükuya gittiğimi görmeden rükuya varmayın. Çünkü böyle yapanlar için kafalarının eşek kafasına çevrilmesinden korkmeler diyor. İmama mütabaat var. Hemen imamla beraber tak gitme yok. Bunlar, bunlar yani imama dönük sorunlar da var. İmamın eğitmesi gerekiyor bunu. Evet. Başka? Şimdi el kaldırırsanız sesinlerde Evet İmam bunu aşıyor zaten, Allah'a İkber demeden de, Allah de, de, de, de, de. evvel rükküyü yanılıyor zaten ondan doğru Allah şey sonra Allah'a İkber diyor. Veya Seyit'e Fatih'ten söylerdiyse inşallah İkber çünkü İmam mı? İmam mı? Evet. Herhalde arkadakilerin onun geçtiğini anladığı için bari yetişemesinler diye o önce gidiyor. Tedbir evet. amaçlı yapıyorlar çünkü. Zannederseniz büyük bir ihtimal tedbir amaçlı. Tedbir amaçlı. Şimdi yani ben bazen köyde namaz kıldırdığım zaman bir bakayım ben a demeden küp gitmişler. <gülüyor> Şimdi onlara bunu öğretmem namazın dışında. Ben ne yapıyorum? Secdeye gidince bu sefer Allah-u Ekber demeyi yeğledim. Baktım hepsi geçiyor. Ben atlıyor, atlayıp geçiyor adamdan. <gülüyor> bu bir su, aha, Bu imamın sorusu. <gülüyor> İmam bunu yapmaması gerekir. Yani Allahu Ekber de kıyamdan ayrılır. Bir gider. Semi'allahu limen hamideh der, kalkar. Ona tekrar Allah'a ekber der, Secde Ve secdelerdeki de bu, yani teşeğüpten kalkışta, e, yani birinci rekattan veya ikinci rekattan kalkışta. Evet, başka? Şurada birisi vardır tekrar. Burada bir iki kişi kaldırıyor ondan benar kaldırın dedim. Sen olur, şey olur, Sen değil. misin İslam? Ben, ben şey yapayım. İslam'da, devam. Kim de oradaki? Mesela sık şey diyorsun da Ben demedim Hadislerde sık durun diyor Şimdi, Sigara içen arkadaşların yanında durmak Çok zor oluyor. <gülüyor> Bunların sabın nasıl olacak Şimdi yani, nasıl olacak? <gülüyor> Ağzında kumla çay alırsın öyle <gülüyor> Şimdi ya. yani bu Sarmışsak e... soğandan daha tehlikeli oluyor. Ne dedin? Sarımsaktan soğandan daha tehlikeli yani. Tahmin edemiyorsunuz bir de Sıcakta yazın kokuyor bir şey Cidden camide. kokuyor. Şimdi, kokusu, şimdi kokusu, hadis, hadiste, e, bunlar ismen zikredildiği için, genel anlamda pis kokudan sakının diye gelmediği için bir sarımsak, pırasa, e, soğanın dışında pek çıkamıyor bunda. Ama sigarada cidden tiksindirici. Hatta Adi Şerif'te diyor ki ağızlarınızı temizleyin, onlar Kur'an yollarıdır diyor. Çünkü siz Kur'an okurken melekler gelir ağzını, sizin ağzınıza dayar diyor. İnsanların rahatsız olduğundan o da rahatsız olur diyor. Bu hadisi kullanabiliriz. Ee, bence, biliyor musunuz bu medeni hukukta kadının ağzı koksa erkek onu boşama hakkına sahip biliyor musunuz? Kadınlar bunu duysun. Ağzı kokan kadını boşama hakkına sahip. Efendim? Ya. duyuyorlar değil mi zaten? Tabii. Aynen de azgın erkek kadın boşama hakkına Başka soru var mı? Ha, sen anladın. Cidden rahatsız edecek. Mesela ben e, bırak yani e, yanımda olmayı aynı yerde olsam o koku yine rahatsız oluyor. Sigara içen yerler bazı şeylerde aynı yerler yapıyor mesela lokantalarda, kafe yerlerde. Yani, onları bir çadırdan burada yapmışlar. sigara içenler gidip orada içiyor. İlk zamanlarda uçakla yolculuk yapanlar bile, havalimanlarında da toptan yasaklanmadan e, camdan kulübeler yapıldı. Karantina yeri gibi, dışarıdan baktığında var ya Nargile şişesinde nasıl dumanla su karışık olur ya içeri böyle görünüyor, giremezdi E tabi, bu o koku değil Yani yazın sıcakta, ayak kokusu, bazı şeyler Yani rahatsız eder insanları Melekler de insanların rahatsız olduğundan rahatsız olurlar Başka kim vardı orada? Ayaktakini gördü evet Biraz sesli. 2 3 arkadaşla namaz kılınca tek imam tayin olacağız. Bunda imamın şartları var mı veya şöyle biraz yaklaşsana. Bir ya de... Sesli keserseniz ben ne tanırım. Hah. 2 3 arkadaş namaz kıldığı zaman e, şey yapıyorlar Eee imam, imam oluyor. Ondaki e, şartta yani Bilgili olması lazım? Ne gibi Kur'an en iyi bilen, bilgili olan. Gerisine gitmiyor. Çünkü annebi mezhebinde karısı güzel olan diye şartlar gider. Evet. En bilgili olan. Kim olursa olsun. Yani illa Türk olacak, Arap olacak falan, Kürt olacak diye bir şey yok. Kim bilir? Şimdi o yaşlığınız, hicretler önde. Ama bu şeyler eşit olursa İkisi de Kur'an'ı ezbere biliyor, ama birisi güzel okuyor, o, birisi yaşlı, o öne alınır. Sen? Sen mi soracaktın? Yok hocam, yok. Ha, ay buyur, gülür, gülür, bir şey soracaktım. Sen? Müsaade ederseniz, konu dışı bir şey soracaktım. Şey. Buyur. Ben 40 yaşıma geldim, hala bunu öğrenemedim de, oradan bağışlığıyla alakalı, yani hiçbir hocada fetva vermiyor. Ee, organ naklini haram eden, yasaklayan tek bir delil yok. Herkes bunu zorlayarak izah etmeye çalışıyor. Eğer organ nakli yasaktır diyenler, o zaman kan da verilmesini yasaklamaları gerekir. Çünkü kan, bütün organların hayatiyetidir. Yani kan verilmezse kalpte gider, böbrekte gider, karaciğer, hepsi gider. Tabi biraz daha çeki düzen verilirse, Mesela şöyle de ben namaz kılmayan içkili birisine o yani uzuvlarına verilmesini istemiyorum. Buna vasiyet denilir ki bunu yapabilirsin. Kimse buna karşı gelmemesi gerekir. O zaman ne yapar? Ayrışımı. Herkes bilir ki namaz kılmayanı dünyada da ona dünyada da değer verilmiyor. Niye vereyim ki ben? Vasiyet, vasiyet ben vasiyet ettim, benim organlarım bağışlanmasın ama çocuklarım bağışlıyor organlarım. Sen bağışlanmasın dedi. Evet, evet. Vasiyete riayet edilmesi gerekir. Ama senin de biri ihtiyacın olursa, sana da ben almamayı iyi ederim. Ben yani onun için bir son vesile oluşturdum. Hayır, müsaade Evet. Bence kan nakli, senelerce kan nakli de, şu an yeryüzünde sadece Yehova şahitleri var. Kan naklinin haram olduğunu düşünen, onlar da bu kan diyaliz makinesini ilk onları icat ettiler. Yani insandan akan kanı çıkan kanı diyelize, e, temizleyerek, temizleyerek tasfiye ederek tekrar aynı hastalığa verilmesi için onlar şey yaptılar. Ama bizde katli bir haramlılık olmayacak geç kimse istimbatlı hükümle şey yapamaz. Ama bazı şeylere <gülüyor> iradesi istikametinde <gülüyor> çocuklar soğuk olmayan bir su var mı? Evet, tamam. peki ders bitti. Hayret, en çok soru en çok soru sorulan ders bu oldu.